Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefolu Rumi hazretleri, Ebu Derda'nın hikayesi, Allah ondan razı olsun. Ebu Derda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabındandır. Zamanında zengin bir tüccar, Malı çok olan biri. Gün gelir, bütün malını Allah için bağışlar. Hanımına giyecek bir şey dahi bırakmaz. Onunla aynı gömleği giyinirmiş. Dışarıya çıkacak olan o tek gömleği giyermiş. Ebu Derda evde öylece Allah'ı zikredermiş. Bir gün Resulullah Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Derda zahit ve abit olmasına rağmen sabah namazlarına çok seyrek geliyor. Bazen cemaate geciktiğinden, namazı tek başına kılıyor. Bazen de son rek'ata yetişiyor denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem usullere riayet edip Allah ondan razı olsun. Ebu Derda'nın çağrılmasını ister. Gelince, Ya Ebu Derda, Senin halini bilirim. Fakat arkadaşlarının, Günahkar olmasını istemem. Sabah namazlarına gelmekte, Neden gevşek davranıyorsun? Diye sorar. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda, Ağlamaya başlayıp, Sırrını açıklar. Ya Resulullah, bu sırrımın bilinmesini istemezdim. Dile düşürmemeyi dilerdim. Madem açıklamamı buyuruyorsunuz, Söyleyeyim. Hanımımla birlikte kullandığımız, Tek bir gömleğimiz var. Namaz vakti girdiğinde, hanımı o gömleği giyip, Namazını kılsın diye bekliyorum. O namazı bitirdiğinde, Gömleği giyip, Mescide geliyorum. Bu sebeple, Bazen cemaate yetişirken, Bazen de yetişemeyip tek başıma kılıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Derda buyurur. Dilersen, Hak Teala'dan senin için dünyalık dileyeyim. Böylelikle gider, Kendine ve ehline elbise alırsın. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda, ''Ya Resûlullah'' der. giysiye ihtiyacım yoktur. Eve varıp hanıma bir sorayım. Dünya dileğin var mıdır?'' diye. Kendisinin böyle bir dileği varsa gelip size arz ederim. Vakit geçirmeden eve varır. Hanımına olup bitenleri anlatır. Rasulullah bizim için Hak Teâlâ'dan dünyalık dilemek ister. ''Ne dersin?'' der ahirete gönül vermiş hanımı şöyle cevap verir, Ey Ebu Derda, haşa, sultanlığı kulluğa değiştirir miyim? Rahmanın kuluyken şeytanın kulu olur muyum? Bana dünya lazımdır diyorsan, kendin için isteyebilirsin, ama beni unut. Zamanında dünyalığın çokken fakirlik isterdin, Fakir olaydım derdin. Şimdi eline fakirlik geçti. Bunun kıymetini bilmeyecek misin? Allah'tan zenginlik talep etmekten utanmaz mısın? Resulullah bizim için dünyalık değil. Dünyanın afetlerinden korunmamızı dilesin. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda hanımının bu cevabından sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna varır. Ya Resulullah der. Bizim için dünya dileme. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç olmazsa birinize bir gömlek edinelim. Buyurur. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda'nın cevabı şöyledir. Ya Resulullah İkimiz bir gömleğe muhtaç duruma düşmeden önce imanın halvetini ve ibadetin lezzetini bilmiyorduk. Ticaretle meşguliyet içinde ibadetten zevk almaya çok çalıştım ama başaramadım. Bu sebeple ticareti bırakıp ibadeti tercih ettim. Şunu anladım ki ahireti isteyene dünya haramdır. Dünyayı isteyene de ahiret. Dünyayı isteyen, ahireti bırakmalı ki, dünya emrinin altına girebilsin. Ahireti isteyen de dünyayı bırakmalıdır. Zira dünya ve ahiret bir arada olmaz. İkisi birlikte kazanılmaz. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda böyle konuşurken, Cebrail aleyhisselam gelip şöyle der, Ya Muhammed! Hak Teala sana selam eder. Her kim cennet ehlini görmek istiyorsa, Ebu Derda'ya baksın, diye buyurdu. Ey akıllıyım diyen kişi, bu kıssadan az bir şey anlayabildiysen akıllısın, değilse değilsin. İsteğiyle fakirliği tercih edenlerden biri de, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır. O da çok zengindi, Ama bütün varlığını, Hak yolunda harcadı. Dünyanın bir olduğunu, Bu leşe rağbet etmenin, Hak'tan ayrı düşmek olacağını anlayınca, Malının hepsini, Hakka feda etmiştir. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve selleme 40 bini açıktan, 40 bini de gizli olmak üzere 80 bin dinar altın vermiş, neyi varsa hepsini dört bir yana dağıtıp kendisine eski bir kilim kalmıştır. Mübarek bedeni bu eski kilimin deliklerinden görünürdü. Bir seferinde on gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine gidemez Allah ondan razı olsun Fatıma Tüz Zehra Hazreti Ebu Bekir'in durumunu hissedip yanındakilere giyecek bir şeyi olmadığından babamın sohbetine gelemiyor Şu kilime götürün de giyinip sohbete gelsin der Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir'e kilimi ulaştırırlar kilimi Cariyenin elinden alır, onu başına koyup öper. Yüzüne ve gözüne sürdükten sonra kilimi hürmetle arkasına atar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmak için yavaş yavaş yola koyulur. Resûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sıra bahçede hurma ağaçlarının arasında gezinirmiş. Cebrail aleyhisselam, üzerine bir kilim geçirmiş halde, gelip selam verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selamı alır. Cebrail aleyhisselamın bu haline hayret eder. Ya Cebrail, seni hiç bu halde görmedim. Böyle kilim giyinmenize sebep nedir? Cebrail aleyhisselam, durumu şöyle açıklar. ''Ya Resûlullah, Ebu Bekir, kilim giyindiğinden, meleklerin hepsi kilim giyindi. Hak Teala selam edip şöyle buyurdu, ''Habibim, Ebu Bekir'e Rabbinden razı mıdır diye sorsun. Zira ben ondan razıyım. Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Ebu Bekir'in Allah'ın rızasını kazanmasının arkasında, Şüphesiz onun Allah için fakirliği tercih etmesi vardır. Durum bu olduğuna göre fakirliğin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğu anlaşıldı. Allah'ın rızasını kazanmak her kula nasip olmaz. Bunun için dünyayı terk etmek gerekir. Azizim, dünyanın nasıl ve ne şekilde terk edileceği yukarıda örnekleriyle anlatıldı. Bu, hak yoluna deyip vermek, ama verileni başa kakmak, kendisinden minnet beklemek şeklinde olmamalı. Böyle vermek, verileni yok eder. Hak teala şöyle buyurur. Sadakalarınızı, başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayınız. Ey Aziz! O, Ebu Bekir'dir, dersen doğru, o Ebu Bekir-i Sıddık'tır. Ancak Eren ve hanımlardan pek çok kimse var ki, arzularıyla fakirliği tercih etmiştir. Sahip olduklarını, Hakk'a adadıkları gibi canlarını da feda etmişlerdir. Bu mübarek isimleri saysak, kitap uzayıp gider. Allah onlardan, hepsinden razı olsun. Erenler için Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir misali, Hanımlar için de Allah ondan razı olsun Hazreti Hatice validemiz yeterlidir. Basra'nın sultanı Neşvane Hatun, Şeyh Mansur'un yanında tevbe edip mürid olur, canını feda eder. Kitabın ikinci bölümünde hikayesi anlatılacaktır. O günden bugüne, Nicesi dünyayı terk etti, birçoğu da edip duruyor. Hak uğruna, baş, can ve mal feda edenlerin hepsini anlatırsak, söz uzar. Aklı olana, bu kadarı yeter. Maksadımız, nefsi, emmarelikten kurtarmadan, ve gönülden, dünya muhabbetini çıkarmadan, bu makamlara erişilemeyeceğini anlatmaktır. Dünyalığı bırakmadan, Muhabbeti gönülden çıkmaz. Zira nefsi emmarenin diğer ismi yedi başlı ejderhadır. Onun bir başını kestiğinizde diğer başı çıkar. Asıl büyük başı var ki diğer başları buna uyar. Aslı olan bu büyük başı kesmektir. Bu kesildiğinde geri kalan başlardan kurtulunur. Nefsi emmare ejderhasının en büyük başının dünya sevgisi olduğunu bil. Gönlünden dünya sevgisini bütünüyle çıkardığında nefsi emmarelikten kurtulman kolaylaşır. Bunu çalışarak başarabilirsin. Fakat ömrünü dünya sevgisiyle geçirip çürütürsen nefsinin çirkin ve kötü sıfatlarının birinden bile kurtulamazsın. Nefsi emmarelikten, nefsi mutmainneye ulaşmak istiyorsan, önce nefsini dünyadan iğrendirmelisin. İnsan nefsi ne zaman dünyadan iğrenir? Sana bunun kolay yolunu göstereyim. Bunun için senin de dikkat kesilmen gerekiyor. Söylediklerimi anlamaya çalış. İnsanın dünyadan iğrenmesi için ilkin, ölümü hatırlaması gerekiyor. Nefsin, dünyaya meylettikçe, ölüm düşüncesine yoğunlaş. Nefsine, dünyanın ölümlü olduğunu hatırlat. Senden önce dünyaya gelenlerin, mal topladıklarını, sonra, hepsinin topladıklarını bırakıp gittiklerini düşün. Hak Teâlâ'ya talip olan aşıkların, dünyayı nasıl terk ettiğini, Allah'ın rızasına nasıl erip, ona kavuştuklarına tefekkür et. Şunu da unutma. İnsan nefsi emmare üzere bulundukça Hak'tan yana bir adım dahi yol alamaz. Bayazid Bistami Hazretleri Hak Teala'ya "Sana varmak nasıl olur?" şeklinde yalvarınca ilham yoluyla şöyle bir cevap alır. Nefsini terk et de gel. Şüphesiz Terk edilmesi istenen nefs, nefsi emmaredir. Ölümü sıklıkla hatırlamadan, kötü sıfatlardan, özellikle dünya muhabbetinden kurtulamayız. İnsanı, dünyadan uzaklaştıran ölüm fikrine nasıl sahip olunacağını, ölümün nasıl hatırlatıcı olacağını sana anlatayım. Böylelikle sen de, isyankâr olan nefsi emmare isimli ejderhanın başını, Ölümü hatırlayıp anarak döv. Böyle yaptığında, nefsi emmarenin büyük başı olan dünya muhabbetinden kurtulup dünyaya mail etmekten vazgeçersin.